Ben Ahmet Görsev. Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız. Evet sevgili Laflaycaz dinleyicilerim. Yepyeni bir programda yine karşınızdayız. Bir Perşembe akşamı. Yavaş yavaş da sezon sonuna doğru... Gelmeye başlıyoruz. Başlıyoruz, evet. E, Daha keyifli. havalarda yapıyoruz. Ha, evet, çok olurum. keyifli bir e, sezon oldu bu akşamda eminim e, konuğumuz sevgili Beran Paçacı. Onunla da e, keyifli, dolu dolu bir sohbet gerçekleştireceğiz. Peki, Beran hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Aa, önce sabah kahvelerimizi içtik, bu sefer kaydı. Göktürk stüdyolarında sabah, sabah yapıyoruz. Sabah yapıyoruz evet. Bir değişiklik. <gülüyor> bu arada komşu olduğumuz ortaya çıktı. Evet. Bu evet evet. Güzelse Güzel. neredeyse karşı, karşı Camdan karşı. el sallasınız balkondan. Evet görürüz. <gülüyor> Görürsünüz. Ben camdan el sallayınca herkes görüyor beni. <gülüyor> Seni kaçırmak <gülüyor> mümkün değil. <gülüyor> evet nasıl yapalım? Her zaman yaptığımız gibi bir e, kısaca eğitim hayatından girelim. E, sonra bambaşka yerlere yelken açacağız. Evet. Ben Ankara'da doğdum, büyüdüm. Otlu Lisesi'nde okudum. Daha sonra Başkent Üniversitesi'nde elektrik, elektronik mühendisliği okudum. Ankara'da güzel bir hayatım vardı. Çocukluğum bisiklet binerek, futbol oynayarak, basket oynayarak hep mahallede geçti, rahattı. Daha sonra İstanbul'a taşındığımda görüyorum ki <gülüyor> bir, büyük bir lüksmüş. O yeşil alanlarda, o mahallelerde rahat koşup oynamak şimdi Beren sen galiba 80 doğumlusun yanlış evet. not almadıysam herhalde bu sokakta oyun oynayan son jenerasyonlar falan 80'liler diye düşünüyorum ondan sonra artık olay evin içine playstationların başını geçti şimdi sen böyle bisiklete evet. binip falan deyince hoş, hoş oldu şimdi İstanbul'da sitede geçiyor benim iki tane çocuğum var ee, orada yaşayıp büyüyorlar <gülüyor> ee, site dışına sadece birlikte çıkıyoruz <gülüyor> ee, daha böyle kapalı bir fanüs hayatı ya Artık insanlar. evet o hale geldik maalesef. Erhan çok komik bir şey var aslında ben ona dikkat ediyorum <gülüyor> doğaya da hayatlarını geçirmeyen çocuklar hiçbir şeyde tanımıyorlar. Yani kuşu tanımıyorlar, tanımıyor. o sadece kuş diyor mesela. İşte sadece balık diyor. O balığın cinsi nedir, tipi nedir, adı nedir hiçbir şeyin farkında değiller. Ve bu çocuklara dikkat ediyorum. Mesela bu apartman çocuklarına bir yerde böyle toplu yemek yeniyor, kahvaltı diliyor. Bir tane sinek uçuyor havada ve bunların üzerinden geçiyor veya arı, çığlık çığlık. Korkuyorlar hepsi. tabii çok evet. O, o benim de dikkatimi çekiyor. İlginç. Ee, peki yine eğitime geri dönecek olursak bu elektrik, elektronik herhalde çok bilinçli seçilmiş bir branş. Evet, bir, bir, yani, bir ilgi, merak var mıydı lise hayatında? E, matematik fen konusunda iyiydim. O yüzden mühendislik düşünüyordum zaten. E, üniversite sınavına hazırlanırken e, birçok kişi gibi işte farklı branşları da düşündüm. Endüstri mühendisliği olabilir dedim, bilgisayar mühendisliği olabilir. E, sonunda sınav sonucuna göre başkent üniversitesi elektrik elektronik çıktı. İsabetli de bir karar olmuş. E, Zevkle 4 sene okudum orada. Evet, evet ama daha o sonra, yetmemiş sanki. Evet daha sonra bunun üzerine biraz daha gideyim dedim ama bilgisayar ağları ilgimi çekiyordu internet özellikle. Ee, o konuda kendimi geliştirmek için Amerika'da University of Southern California'da e, yüksek lisans yaptım. Ee, orada da bilgisayar ağları e, konusunda işte farklı protokoller vesaire e, kullanılıyor. Oradaki e, iletişimin nasıl sağlandığının teknik detaylarını öğrenmek çok önemli. Heyecan vericiydi, hoşuma Laka, gitti gerçekten. Evet. Ya aslında herkesin bir yurt dışına çıkıp bir ciğerlerini böyle oksijenli açması lazım da fayda evet, var. Evet. İyi geldi değil mi? Tabi orada. Ne kadar sürdü? E, Hindistan'dan, Çin'den birçok ülkeden gelen öğrenci vardı. Hepsiyle birlikte farklı e, konularda konuşmak e, çok ufuk açıcı oluyor. E, i̇ki iki buçuk sene kadar orada master yaptım. Yani Los Angeles'ta, orası da çok renkli bir hayatı var. Mutlaka, mutlaka. Ee, kalmayı düşünmedim mi? Kalmayı düşünmedim mi? Kalmayı düşündüm aslında. Ee, çeşitli başvurularım oldu, Cisco gibi hmm. büyük şirketler e, ilgi alanımdaydı. E, denk gelmedi ama daha sonra e, Ankara'ya döndüm. E, orada biraz iş aradım. E, sonra İstanbul'da e, Ericsson firmasında iş buldum. Telekom sektöründe 16 senedir çalışıyorum. Evet evet, oralara geleceğiz, geleceğiz çünkü kariyerde e, evet güzel bir kariyer var. Bir ne yapalım? Bir parça arası verelim mi? Verdim. Evet. 2013 e, senesinden bir e, albümden gelsin. Gelsin. Karla, Karla, sen söyle. Başka. Carly Blake Steve Swallow Andy Shepherd'dan dinliyorsun. ...laflayacağız dinleyicileri... ...tekrar merhaba... ...sezon sonuna doğru... ...birkaç programımız kaldı... ...bunlardan bir tanesinde de... Beran Paçacı'yı misafir ediyoruz... ...bizi kırmadı... ...kalktı... ...komşu komşuya gelirmiş... Evet. ...komşunun komşuya ihtiyacı vardır her zaman diye... Ya ...kalktı evet, bize yani... Evet, ...ev alma komşu al evet. ...peki biz Beran'la nerede tanıştık... ...onu da istersen bir kısaca anlat... ya enteresan... E, ...caz fotoğraflarıyla alakalı e, Avusturya Kültür Merkezi'nde Merih Akoğlu'nun evet, sergisinde sergisi vardı. Biz de ile böyle programda yaptığımız için ve birbirimizi az gördüğümüz için çok sohbet ediyoruz yan yana devamlı. Kumrular gibi orada kapının önünde sohbet <gülüyor> ederken sevgili Beran Paşacı geldi. Ben dedi sizi tanıyorum dedi. Bir anda bizim duruşumuz değişti. Nasıl? <gülüyor> ne kadar güzel bizi bir tanıyan çıktı diye. <gülüyor> <gülüyor> evet dedi, tanıyan ve dinleyen evet, laflayacağız programını yapıyorsunuz <gülüyor> ve o şekilde tanıştık ama o kadar fazla da derinliği var ki dedik ki hemen tamam yakaladık Tam, bunu, güzel tamam. bir program adayı adayı evet. şimdi Ankara'dan İstanbul'a gelen çok var Ankara'nın nesini seviyorsun dersen İstanbul'a dönüşünü diyor herkes ama İstanbul artık yaşanacak yer olmaktan çıktı buna rağmen Kariyer İstanbul'da e, başlamış ve aynı kariyer devam ediyor. Türk tutarlı bir kariyer. Evet, evet. Orada uzun yıllar bir hikaye var. Onu Onlar, anlatmak lazım Sonra e... arada da bu hikayeden sonra bizi nasıl fark ettiğini anlat. Bir de senin gözünden dinleyelim. Tamam. Tamam. E, Amerika'da e, okumaya gittim demiştim. Daha sonra Ankara'ya döndüm. E, orada ilginç bir hikayem var. E, bir e, çok yakın bir arkadaşım da Amerika'da okuyordu. Ee, arada sömestr tatilinde Türkiye'ye gelmişti ee, geri dönerken vizesine dikkat etmemiş ee, süresi doğmuş Hı. ama ilginç şekilde Los Angeles'a kadar varıyor bu şekilde pasaportuyla son e, sınırdaki memur bir bakıyor e, vizesinin süresi doğmuş ve Amerika'ya e, girmesine izin veremez e, ne yapacağız diyor e, mecbur seni sınır dışı etmemiz Hı. gerekiyor ama o sırada da uçak yok Ertesi güne kadar beklemesi gerekiyor. Burada mı beklemek istersin havaalanında yoksa başka yere mi götürelim seni diyorlar. O da başka yere gideyim diyor. Herhalde otelde kalacağını düşünüyor. <gülüyor> Meğerse kodese <gülüyor> tıkmaya gidiyor, <gülüyor> götürüyorlarmış. Ondan sonra işte polis arabasıyla gidiyor hatta elleri de kelepçeli şey bir şekilde içelim. götürüyorlar. Standart çünkü prosedürleri evet. var. Geceyi işte nezarethanede geçiriyor. <gülüyor> Ertesi gün de sınır dışı ediliyor. 12 saat yol gitmiş Los Angeles'a. 12 saatte geri dönüyor hmm. Türkiye'ye. Ankara'da morali bozuk bir şekilde. Ertesi gün onu bir bara davet ediyorum. Birlikte eğlenelim diye. <gülüyor> bara gittiğimizde karşıda işte birisi oturuyor. İki tane bayan oturuyor. Bir tanesi meğerse birlikte üniversitede okudu arkadaşı. E, beni tanıştırıyor ve daha sonra o kişiyle ben evleniyorum. Aa, Seneler yani. sonra. Hikaye bak. Hikayeler vallahi ne kısmet yani. işte. Evet. Şans. Güzel. O hikaye çok enteresan. Yani kodes, orası, burası, de. sınır dışı falan derken. Yani bir anda evliliğe, evliliğe varan bir yolculuk oluyor. Evet. Ve güzel. bu evlilikten de iki tane güzel evlat var. Evet. Onların da isimlerini söyleyelim. Buradan selam söyleyelim. Evet. 9 yaşında Utku ile 4 yaşında Duru. Selam olsun ikisine Buradan de. selam olsun. Güzel bir, bir hayatlar olsun. Bir daha Evet Babasının ne kıymetli işler yaptığının Hı. farkına Aynen, Evet. Peki, en ilk sonra gelmeden evvel şu bizim hikayeyi alalım mı? Evet. Tanışma hikayesi. Evet. Şöyle ben uzun süredir Türkiye Caz arşivi oluşturmak için bir araştırmaya girişmiş bulunuyorum. Bu sırada radyo programları da ilgimi çekti. Bir araştırayım dedim. E, ve e, çok şaşırdığım bir manzarayla karşılaştım e, 51 tane caz programı 6 tane de blues programı şu an 2022'de e, radyolardan yayınlanıyor geçmişe yakında radyo programcısı e, bunları gerçekleştiriyor e, bu çok heyecan verdi bana Bak, e, bir kısmını bir tanıyordum şey yok, ama tanıyor, e, yeni isimler de var tabi Bunların arasında laflayacağız da ilginç bir ismi vardı <gülüyor> ve sizin sosyal medyadan paylaşımlarınızı da gördüm. İlgimi çekti. Sonra dinlemeye başladım. Şey de format da hoşuma gitti. Her konudan konuşuyordunuz konuklarınızla. Bir yandan da güzel caz parçaları vesaire çalıyordunuz. Daha sonra işte o fotoğraf sergisinde denk gelince... Hemen tanışayım Hı. istedim. Zaten yani neticede bu programları yapanlar hep genç. İki tane yaşlı adamı görünce sen tamam dedim Bunlar laflayacağız. <gülüyor> Laflayacağız'ın isim babası sevgili Atilla Aygin'indir. Sevgili dostum, ortağım. Ee, böyle bir formatta bir program yapalım deyince ya dedik. Orada laflayacağız. Laflayacağız biz aslında. Böyle. Ne yapacağız? <gülüyor> laflayacağız. laflayacağız. Güzel. Evet e, şeye gelelim artık Ericsson'a. Evet. anladığım kadarıyla ilk işin ve hala devam, devam eden bir süreç işim. Ee, önce destek mühendisi olarak başladım İşte çok çeşitli e, operatörlere sunduğumuz servisler ürünler oluyor e, bunları e, kurulumunu gerçekleştirdikten sonra e, tabii e, şey hiç kesintisiz devam etmesi gerekiyor servislerin bununla ilgili tabii destek veriliyor e, yaklaşık 5-6 sene desteğini verdim 7-24 <Gülüyor> destek mühendisiydim. Gece de arıyorlardı beni sorun varsa. <Gülüyor> e, gündüz de destek oluyordum. E, tabii yurt dışındaki ekiplerimiz de var. E, onların da dahil olduğu süreçler oluyordu. E, bu 5-6 sene sonunda bu sefer proje kısmına geçtim. E, orada da çeşitli e, kurulumları e, yaptım. E, daha sonra da çözüm mimarı olarak devam ediyorum şu an. E, çeşitli e, uçtan uça çözümler sağlıyoruz müşterilerimize operatörlere. Şimdi biz tabii yani Türkiye'de Ericsson'la tanışmamız o ilk cep telefonları ile oldu ve biz zannederdik ki aslında Ericsson işte sadece cep telefonu yapıyor halbuki arkada çok büyük bir altyapı alt yapıyor firması tabii. ve yani dünyada da bayağı sözü geçen bir altyapı firması. Notacos gibi bir da hatırlıyorum. Evet GH388 miydi neydi olsun, öyle yanlış olsun, atmıyorsam. Hayranım. Sonra bir evet. T, T24 diye bir şey mi kapattı bir şey çıkartmıştı falan. Evet, evet ne evet, zamanlardı bir, evet. Ericsson vardı bir Nokia vardı diye evet, hatırlıyorum e, ikisi o zaman. vardı evet aynen. SMS gelince falan şey yapardık sevinirdik. Teknoloji vay be ne teknoloji diye. Ben cep telefonu furyasına çok direndim ve en son katılanlardanım. Çünkü... ...bunun insanın e, kendini ayırması gereken vaktinden çok şey çalacağını ve bu telefonun iş yaptığımız müşterilerin eline geçince de bizi <gülüyor> 7-24 boğacaklarını düşünüyordum. Onun için cep telefonuna sahip olmamak için çok direndim. Fakat sonra o hale geldi ki cep telefonu yoksa iş alamaz hale geldi. Artık evet. Çünkü bir... sana ulaşılamıyordu. Tabii. Evet o hale geldi dünya. Evet, yine bir parçaya şeylerimiz isterseniz. tamam. Evet. E, 600-700 kişi çalışıyor yaklaşık. Çalışalım. Evet, arge e, kısmı da var. Ha. Aynı zamanda işte teknik bir sürü ekip var. 600-700 kişi tabii çok büyük firma çok büyük yani. Arada değişiyor tabii sayı, evet. Anladım. Ben de yani 40-50 kişi falan diye böyle kafamdan. Bir, bir şey Bayağı büyük evet. bir firma 600, evet. 600-700 yani kişinin maaşını ödemek için birilerini sövüştüyorlar herhalde. Biz de biz de mi yapıyorlar? şey diyoruz? <gülüyor> bu sövüşemize de mi giriyoruz? Şimdi Beren'in kariyerine <gülüyor> şey olmayalım burada. Oh, oh. O zaman diyelim ki just sometimes. Evet, normal Winston'dan gelsin. Just sometimes I catch a glimpse of something in a stranger, you're always somewhere near As I lie awake and stare into the darkness. I hear a distant train that's going somewhere. Maybe you're there with someone else beside you. of each hour and in the dark times when your past comes back to haunt you I wonder do you ever think Evet, ...sevgili laflı dinleyicilerim... ...kaldığımız yerden devam ediyoruz... ...bu akşamki konuğumuz sevgili Beran Paçacı... ...şimdi Beran'ın... ...cazla ilgili... ...oldukça... E, ...yaptığı önemli ve e, kaliteli işler var... ...onlara yavaş yavaş geleceğiz ama... ...ona girmeden önce ben kendisini... ...şunu sormak istiyorum... ...caz merakı veya bu kadar... ...hani müzik merakı nereden geliyor... ...bir çocukluktan mı başladı... ...yoksa üniversite yıllarında mı... ...evet... Ee, ...öncelikle... E... Gençliğimde rock dinliyordum ee, Film müzikleri ilgimi çekiyordu New Age ilgimi çekiyordu ee, Daha sonra 98 gibi Caz e, dergisiyle tanıştım Caz dergisini okumaya başladım e, Ama şey e, ilk hatırladığım e, Woody Allen'ın bir filminde Take Five çalıyordu e, O meşhur e, standartımız e, Onu dinlediğimde çok etkilendim e, Paul Desmond'ın Saksafon çalışı etkiledi daha sonra da e, Ankara'da bir tane caz konseri vardı. İlhan Erşahin, Önder Focan sahne alıyordu. O konsere gittiğimde de çok eğlenceli, güzel bir müzikle karşılaştım. Ki ee, ilk, böyle ilk her şey birbirini doğurdu. İlk başlamak için İlhan Erşahin biraz ağır bir bakadır evet. yani. <gülüyor> Orada damardan Ar girmiş. Evet, evet. Ankara Caz Derneği ile de tanıştım. Onların festivallerine mesela Otuz Caz Günleri olarak ilk başladıkları sonra Ankara Jazz Festivali adını alan etkinlikle devam etti. Caz dergisini de böyle altını çizerek detaylı okurdum ve albümleri dinlerdim hatırlıyorum o zaman. Ne de. güzel işti aslında o Caz dergisi. Yani en azından hard copy olarak şu anda hard copy olarak yok artık Caz evet. dergisi maalesef. İşte bunlar kalıcı olmuyor bizim ülkemizde. E i̇şte bütün söylediğimiz hikaye o zaten. Şimdi caz dergisiyle pek alakası yok ama neticede bileşik kaplar kanunu aynı yere çıkıyor. Herkes dijital fotoğraf çekiyor. On binlerce. Fotoğraf basılmadığı ve duvara asılmadığı sürece fotoğraf değildir. O dergi de elini alıp okuyup bir kenara koyup arada bir alıp sayfasını karıştırmadığını müddetçe. Altını çizmediğin. Evet bak çok güzel olan. Evet. Ben Ama 20, 20 sene kadar devam etti bayağı. tabii tabii çok uzun solukluydu, uzun solukluydu. ve çok <gülüyor> da güzel bir dergiydi evet. Üç ayda bir çıkıyordu. Evet, evet, aynen. O üç ayın sonunda hemen giderdim böyle bir yerden yeni sayısını alayım evet. diye. Bir de en arka sayfalarında bulmacası olurdu. Bulmaca olurdu o bulmacayı evet. hemen çözerdim yollardım. Birkaç CD albümü kazanmışlığım <gülüyor> da vardır. Süper. Güzel, abi, Süper abi şey dergileri, karikatür dergilerimiz vardı. E, Fırtlar, gırgırlar falan. Yani düşünsene ben hatırlıyorum çıktığı zaman sorardık. Hatta daha gelmedilerdi mesela e, tabii, bozulurduk aynen. bayi. Tabii. Sonra bir daha uğrardık aynı gün içinde. Yani bir dergiyi alabilmek için. için. Evet o kıymetli işlerdir tabii ki. Şimdi artık pek o mizah dergilerinde de pek bir şey kalmadı herhalde. Dijitalleşti onlar da. Artık... var tek tük ben görüyorum hmm. bu şeyleri ama hani eskisi kadar bir kere hani cesur da değiller. Artık aslında dergiye de bakmaya gerek kalmadı. Ben mesela haber programlarına ve e, <gülüyor> Büyük Millet Meclisi programlarına bakıyorum. O mizah dergilerini <gülüyor> daha komik, komik bir hali Daha komik <gülüyor> halimiz orada bizim. Onlarla ilgiliyorsun yani. Evet evet. Karikatürlerde de şimdi NFT teknolojisini kullanarak. Evet, bir para kazanma, bir O yöne, o yöne gidiyor şimdi bazı şeyler de enteresan Evet şimdi caz dedik caz e, ilgisi dedik e, Yani istersen yavaş yavaş şeye de girelim e, Yani caz konusunda yaptığın güzel işler var Birazcık onlardan bahsedelim Evet e, öncelikle ben 98 senesiydi sakso, tenor saksofonu almıştım Ondan da bahsetmiş olayım İki sene kadar ders aldım. CSO'da Fethi Günçer vardı, Klanetçi Ondan ders aldım. Daha sonra işte gördüm ki baya zor iş. Yani her hafta, her gün çalışmanız gerekiyor. O yüzden müzisyenlerin müzisyenleri takdir ediyorum. Çok zor iş yapıyorlar gerçekten. Her ay kaç yerde sahne alıyorlar tabii, ve tabii. bu performansları takdire şayan. Peki saksafonu ıı, evde mi çalışıyordun sen? Evet. Eşin evet. ne diyordu bu işe? Ee, o, o, daha evlenmediğim dönemlerden ha, daha bahsediyorum tamam. aslında. Tamam. Evlenmek üzereyken bıraktı ki problem çıkmasın diye <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şey Beran, bu, e, her müzisyenin işte her gün çalışması lazım takdir ediyorum falan dedin. Benim böyle bir anekdotum var. Kardeşim Kerem, kalktım Bodrum'a gittim beraber balık tutacağız. Kerem'in evindeyiz. Sabahleyin kalktım. Hadi dedim gidelim Allah, Gideceğiz ama dedi benim dedi. Bir saat dedi. Piyano çalışmam lazım dedi. Nasıl yani dedim. İki günlüğüne geldim zaten ben. İki gün çalışmayadım. Hayır abi dedi elim durur dedi. Evet. Onun da eli duruyorsa. Onun da eli duruyorsa biz ne yapalım. Biz ne yapalım. Yani onun için e, sevgili Beren Paçacı'nın söylediği çok doğru bir şey. Yani o sazla birlikte ne çalıyorsan. ...sabah akşam Tabii, artisti, oturup evet. kalmak, ...bir bütünleşmek evet, mevcut lazım... Mevcut. Evet. Yani ...bir parçası gibi olması lazım... Evet. ...ben de dedim ki... ...müzisyen olarak... E, ...bu şekilde devam edemeyeceğim... E, ...bari bunun araştırmasını yapayım. yapayım... ...son iki senedir... E, ...özellikle araştırmamı... ...derinleştirdim... ...şöyle bir şey oldu... ...Levent Öget'in... E, ...caz etraflı... E, ...söyleşiler evet. sanırım... ...öyle evet, bir kitabı evet. vardı... Bir de Batı Ak Yol'un e, Caz Çok Zor diye bir zor. belgesel evet. çalışması evet. ve kitabı o vardı. De, evet, hoş e, bunları okuduktan sonra e, dedim ki e, herkes hissiyatıyla konuşuyor. E, geçmişten günümüze hatırladıklarını e, anlatıyor. E, ama bunun bir de arşiv olması lazım. E, kayıtlı e, bir kaynak olma, olmalı ki insanlar oraya bakıp daha rahat hatırlasın ve verilerden çeşitli sonuçlar Bilgiler ortaya çıkarsın. O yüzden öncelikle konserleri kayıt altına almaya başladım. Mekan, hangi mekanda, hangi tarihte, hangi müzisyenler çıkmış bunların hepsini kaydetmeye başladım. Ve şu an 18 bin tane konserin bilgisine ulaşmış bulunuyorum. Hem festival organizatörlerinden hem mekan sahiplerinden bu bilgileri edindim. Bir de sosyal medyada tabii paylaşılıyor. Ne kadar geriye gidiyor bu? E, aslında şi, günümüzden geçmişe doğru ilerleyeyim dedim. E, 2015'e kadar e, sosyal medyadan e, neredeyse bütün verileri elde ettim. E, daha geçmişte e, 1956'dan, e, 70'lerden, 80'lerden de e, festival bilgilerine ulaşabildim. Ama ne yazık ki e, mekanlarda gerçekleşen konserleri e, o, o mekanların sahiplerine ulaşamadığım için hmm. E, ve kayıt tutulmadığı Değil için ki. ne yazık ki onlara sahip değilim. Ama şey, e, tabii Caz Dergisi ve e, başka dergilerde, Cazcolik.com'da e, mesela 2010'dan günümüze e, birçok konserin e, haber pro şey yazılarını yazmışlar. Oralardan da tabii bilgiye ulaşabiliyorum. Yani mesela atıyorum işte 1986'da İKASV Müzik Festivali'nde kimler vardı diye, hani aklımıza gelirsek senin datasinden arşivinden yararlanabiliriz evet. Güzel. evet bunları daha sonra bir web sitesine de koymak istiyorum şu an ne şekilde koyacağıma karar vermedim ama en azından bu çalışmamın bir de albüm ayağı var onu şu an caskolik sitesinde Türkiye Caz albümleri sekmesine baktığınızda yaklaşık 1100 tane albümü Oradan sunuyorum. Her türlü bilgisine ulaşabiliyorsunuz. Tabii hatalar da olabilir, eksikler de olabilir. Onları görürseniz bana bildirebiliyorsunuz. O, evet. o şekilde düzeltebiliyorum. Şimdi bütün bunu dinledikten sonra diyorum ki, iyi ki saksı boncuk <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bunları yapacak kimse yok. Kimse evet, yok. Kimse yok. Ve evet. bunlar çok daha önemli. Çok değerli bir şey. Çok daha önemli. Aslında kötü saksafon çalanlara yahut kötü piyon çalanlara da ceza verip bu tarafa şey etmek lazım, bizi şey etmesinler <gülüyor> diye, rahatsız etmesinler diyor. Bunun dışında bir de şeyi de söyleyeyim, e, konserler, albümler dışında asıl daha temelinde tabii müzisyenler var. Müzisyenler olmasa bunların hiçbirini konuşmuyor olurduk. E, müzisyenleri de e, kayıt altına aldığımda 964 tane müzisyene şu an ulaşmış bulunuyorum. Ee, ne yani kadar? şey bilgisini Hangi süre içinde bu? Ee, bu 1964 müzisyenin arasında e, geç çok 1930'larda yaşamış e, kişiler de var. Şu an vefat etmiş durumda. E, çok günümüz sanatçıları da var. Çok, yani rakam az olmasına rağmen evet. Türkiye koşullarının için Çin aslında çok da az değil yani. Evet. Evet. Aynen. Bunlar tabii sırf e, caz icra eden Tabii evet, tabii. Peki Beran bu arşiv bir nasıl diyeyim bir kitaba bir ansiklopedik bir şeye dönüşebilir mi ileride yani öyle bir fikrin var mı? Evet olabilir şu anda e, işin hala başındayım diye düşünüyorum e, çok veri eksiğim var e, bunu daha hızlandırmak için e, farklı kafamda projeler var. Eğer bu verileri bir an evvel tamamlayabilirsem kitapta olabilir çok evet, güzel. Çünkü böyle bir Ya da bir web sitesinden evet, de paylaşılabilir. Bir kıymetli bir iş olur çıkar diye düşünüyorum. Evet, müzik, devam edeceğiz. Müzik arası evet, arası müzik arası verelim. Aa, Helen Song Harlem Quartet'ten geliyor. Geliyor. Songbird diyelim. Birlikte İki, dinleyelim. 2021'miş baktım. Evet, yeniince bir kayıt evet, bu bir evet. Kayıt. Sevgili Laflı dinleyicilerim, Beren Paşacı ile yaptığımız program devam ediyor. Caz dedik, cazla ilgili Beren'in yaptığı güzel işlerden bahsettik. Konser, müzisyen, albüm arşivlerinden bahsettik. Ama Beren'in takıntılı olduğu, aynı caz kadar belki daha da fazla takıntılı olduğu çevre ve atık yönetimi konuları var. Çok değer verdiği. İstersen birazcık Peran oralardan bahsedelim. Güzel işler yapıyorsun. Biliyoruz, takip ediyoruz. Evet. E, takıntılı olmaktan çok e, hevesle böyle, aşkla e, odaklandığım bir konu diyelim. E, 2020 yılıydı sanırım. E, Mağlova Kemerine gittim. E, Kemerburgaz kent ormanında. E, oranın manzarasına aşık oldum. Çok güzel bir yerde. Evet. Ama o sırada gezerken orada bir baktım her tarafa çöp bırakmış insanlar. Ee, böyle bir yerde e, böyle bir şey olmaması gerekiyor dedim kendimce. Sonra biraz toplayayım dedim bunları. E, o gün işte iki saat falan topladım. E, sonra dedim biraz daha toplarsam daha da güzel olacak burası. Öyle öyle sekiz ayrı günde e, belki 24 saat çalışarak e, o malo kemerinin iki yakasını tertemiz hale getirdim diyebilirim Mağlova kemerin iki yakası bir araya böyle geldi. geldi sonra belediye personeline bildirdim bunu toplamda belki 25-30 çöp torbası çöp topladım onu da bir şekilde aldılar sağ olsunlar ve tertemiz hale geldi Mağlova kemeri daha güzeldi daha sonra şey dünya temizlik günü olacaktı ee, şey 2020'de, ee, bununla ilgili Göktürk Mahallesi'nde e, bir kampanya düzenleyeyim dedim, hep birlikte toplarız e, bir yere gider çöpleri dedim e, ve şey kahveye gittim, e, çeşitli mekanlara gittim e, işletmelere, e, oraya hep e, yazı astım böyle böyle hep birlikte Eylül ayında dünya temizlik gününde e, çöp toplayalım mı yazdım. Ondan sonra bu büyük hevesle bunları bir hafta uğraştım herhalde çeşitli medyalardan da duyurdum. Birçok kişi gelecek diye düşünüyorum. <gülüyor> Meydana gittim bekliyorum böyle insanları. Bir iki kişi gördüm ileride. Onlara selam verdim. Geldiler, İngilizce konuşuyorlardı benimle. Almanlarmış, Türkiye'de öğretmenlik yapıyorlarmış. Toplam üç kişilerdi bunlar. Başka da gelen olmadı. <gülüyor> E, ve böyle dördümüz dünya temizlik gününde e, küçük orman dediğimiz bir alanda e, bayağı bir çöp topladık. E, Hangi o, sene dedim bu? 2020'de. 2020. Tabii pandeminin etkisi de vardı. İnsanlar biraz çekiniyordu böyle toplu etkinlikleri ama ormanda sonuçta Yaşlı açık şey alanda alırsın, yapacaktık açık yani, evet. e, o, orada işte bir başarısızlık hikayesi var e, ben neden başaramadım diye bunu kafaya taktım ve o sırada hep kafamda şey vardı e, ben bir şekilde herkese ulaşırsam herkes de benim gibi doğayı temiz bırakırsa dünya temiz olacak diye bir hayalim vardı bunu da 4 yaşındaki kızıma söylediğimde o bana şey demişti ee, babacığım keşke bir tane mikrofon olsa herkese bir sefer seslensen onlar da seni dinleyip yere çöp atmasa evet. demişti. Ee, bir yandan da benim her e, çöp toplamaya gittiğimde e, şey diyordu sen şimdi temizleyeceksin orayı ama yeniden kirletecekler diyordu niye yapıyorsun diyordu. Ama ben e, o gün için orayı temiz bırakıyordum ve başka gelen birine belki moral oluyordum e, güzel bir görüntü sağlıyordum. Ee, bir yandan da insanlarla tanışıyordum ve onlarda e, bir farkındalık yaratıyordum. Artık daha farklı bakmaya başlıyorlardı. A birisi e, hatta kendimi de tanıtıyordum. Elektrik mühendisi olan birisi gönüllü Çöplü. olarak buraya gelmiş ve e, hiç yok yere Başkasını böyle bıraktığı, başkasının bıraktığı çöpleri, çöpleri topluyor. topluyor. Benim bir olay aklıma geldi. Nişan taşında yürüyorum. Trafik tıkanmış. Arabanın camından dışarıya bir torba çöp attı adamın bir. Gittim, aldım o çöpleri. Dedim ki, çöpünüz dışarı düştü dedim adama. Adam döndü böyle bana kafasını hafı yukarı kaldırarak oturduğu yerden arabanın içinden baktı. Yok dedi, düşmedi dedi. Ben attım dedi. Bilinçli, evet <gülüyor> ki. Kirli seviye şey. oralardı çünkü. Şimdi ben tabi sevgili Beran gibi. Hani e, çöpleri toplamak yerine benimki biraz daha sert bir yöntemle <gülüyor> bunu kirleten adamları toplamayı her zaman daha çözümculu <gülüyor> buluyorum, buluyorum <diyorsun>. daha efektif <gülüyor> buluyorum. Bir de saygılı kirleticiler var. Böyle poşetin içine koyuyorlar bütün çöpleri, sonra bırakıyorlar ormana. Orayı bıraktıklarında belediye görevlisi kesin gelecek. Herhalde öyle düşünüyorlar. Evet. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Niye bırakırsın çünkü? <gülüyor> Sonra bıraktıklarında da rüzgarla ya da köpeklerin Tabii, etkisiyle parçalı, e, parçalanıp dağılıyor, dağılıyor evet, Maalesef. Sonra da kim niye böyle, böyle yaptı diyoruz. Diyor. E, daha sonra e, bu atık toplama maceramdan sonra e, şeye merak saldım. Acaba kendi mahallemde neler yapabilirim? Mesela yaşadığım sitede acaba atık yönetimi nasıl uygulanıyor? Bunu düşündüm. Sonra 8 yaşındaki oğlumla hadi bir proje geliştirelim dedik ve şey sitede farklı farklı atık türlerini nasıl ayırırız ve belediye bunu nasıl alır onu araştırdık. Gördük ki bir tane ambalaj atığı konteyneri olması gerekiyor geri dönüşüm için. Bir de evsel atıklarımızı koyacağımız ayrı konteynerlar var. Bunları site sakinlerine ...öğretmek gerekiyor, hatırlatmak gerekiyor ki başarılı olsun. Bir yandan da cam atıkların bunların hiçbirine gitmeyip dışarıdaki cam kumbaraya konulması gerektiğini fark ettik. Çünkü site yönetimi gözlerini kapamış, hani siz ne atarsanız onu bir konteynere atıyor sadece. Her şey çöp gibi. Aynen. Ondan sonra 74 daireye sırayla uğradı 8 yaşında oğlum ve onun arkadaşı ve herkesten imza topladı herkes e, ayrıştıracağını taahhüt etti imza atarak ve yönetime bunu sunduk projeyi. Daha sonra e, çöp kutularını ona göre tasarladılar e, ve daha sonra gördük ki e, cam atıkların çoğu dışarıdaki kumbaraya artık atılmaya başlandı. E, diğer e, geri dönüşüme gidecek e, kağıt, metal ve plastik de e, diğer konteynerlere konmaya başlandı. Yani evsel atığa giden o yüzlerce ton çöp artık bir kısmı değerlen, değerlenmeye başladı. Bu tabii çok heyecanlandırdı beni. Demek ki bir etkim olabiliyor kendi çapımda. Daha sonra bunu İstanbul'da ve Türkiye'de nasıl mi düşünmeye başladım. Dünya Temizlik Günü güzel bir mesaj aslında bunun için. O yüzden 2021'de Marmara Bölge Sorumlusu olmak için gönüllü olarak başvurdum. Beni kabul ettiler. Heyecanımı paylaştılar. Ve Marmara'da 11 tane ilde il temsilcilerini kendim belirleyerek 5 ay uğraşarak atık toplama etkinliği düzenledik ve tonlarca atığı o 11 ildeki gönüllülerimizle yaklaşık 3500 gönüllü topladık. O Gönüllülerimizle birlikte e, doğru yere kanalize ettik, doğadan topladık. Güzel, bağlı, ellerine sağlık. Yani dinlerken bile e, heyecanlanıyor insan. E, ama bu konuda devam edeceğiz. Çünkü benim aklımda, Eminim Ahmet'in de aklında farklı sorular var. Çünkü ara ara hani kayıt harici zamanlarda da konuşunca hiç bilmediğimiz bilgiler aldık senden. E, onları da e, dinleyicilerle paylaşabilirsek iyi olur diye düşünüyoruz. Şimdi ama Ahmet bir parçaya gidelim. Görelim vallahi yani. Çöplerden çöplerden çıkalım biraz. Çöplerden çıkalım. Evet. Aşk, e, olsun. olsun. Elas, yana. Kapel ve evet Magnus Lindgren diyelim. Çıktı çık. Dinliyoruz. Seem to find the happiness I seek when we're all together dancing cheek to cheek. laflayacağız dinleyicileri. Tekrar merhaba. Paçacı Paçacı'yla bir program yapıyoruz. Atilla Aygin'in ve ben Ahmet Görsev Göktürk stüdyolarından sesleniyoruz size. Herkesin çöpünü dışarı attığı bir Türkiye'de. Hatta böyle kapısının önünü süpürmekle alakalı da atasözleri vardır değil mi? Kapının önünü süpür. Ama nereye süpüreceğim? <gülüyor> <Ölke gülüyor> <ki>, caddeye <gülüyor> süpür. Aa tabi bu eğitimlerin hepsi evde ve 0-6 yaş grubunda çocuklukken ondan eğitimler. Büyüdükten sonra adama çöpün düştü dediğin zaman hayır düşmedi ben attı diyor. Peki biz bu çöpleri topladık. Bir sürü de çöp toplayan ve kağıt toplayan var yani saygıyla bakıyorum o insanlara da inanılmaz. Hatta bazı açgözlülerin onların kazandığı para üzerinden bile gözleri var. Artık memlekette birbirimizi soyduğumuz yetmedi. Çöp toplarını soymaya bakacağız. Evet, evet. O hale geldik. Peki bütün bu çöpler bir yerde toplanıyor neticede. Bunlar nasıl daha faydalı hale geliyor? Evet. Bu çöplerin parasıyla mesela okul yapabiliyor muyuz? Evet. Ee, ben mahallemde atık nereye gidiyor ona baktıktan sonra... E... İstanbul'da acaba atık yönetimi nasıl uygulanıyor çöpün izini süreyim dedim e, ve ortaya çıktı ki İBB'nin çeşitli atık e, tesisleri var e, buralarda bir kısmı değerlendiriliyor bir kısmı ise toprağa gömülüyor onu fark ettim e, bir hatta gezi düzenledim e, İBB'nin 6 tane tesisine e, 30 kadar kişi e, ziyaret ettik orada işte anlattılar bu serüveni biz sonuçta ne yapıyoruz? Bir çöp, çöp konteynerına koyuyoruz atıklarımızı. Sonra ne olduğunu hiç düşünmüyoruz bile. Oradan sonra işte e, çöp arabaları geliyor, alıyor. Sonra aktarma tesislerine götürüyor. O aktarma tesislerinden de büyük tırlarla e, düzenli depolama sahalarına e, ve bir kısmı ise e, yakılmak üzere atık yakma tesisine götürülüyor. Çok az bir kısmı da... E, Kompost yapılmak üzere bir kompost tesisine götürülüyor. Ee, burada gördüm ki e, günlük olarak aktarma tesislerine 17 bin ton atık geliyor günde. Bu 17 bin tondan e, 10 bin 500 tonu Avrupa yakasında, e, 6 bin 500 tonu da Anadolu yakasındaki e, düzenli depolama alanında toprağa gömüyoruz her gün. Beran, bu senin bahsettiğin sadece İstanbul'un çöpüyle alakalı. Evet, evsel evet. atık kısmı. Evsel, evsel atık, atık kısmı. Atık. Peki, burası bir de aa, dünyanın çöpünü toplamak için çöp toplama cenneti. Tabii, çöp Türkiye, i, evet. Türkiye. İtalya, yani, şey bütün Avrupa, evet. Amerika, hatta bazı şeylerde makalelerde okudum, bu çöpün üzerine bir sensör takmışlar. Kanada'nın çöpü nereye gidiyor? <gülüyor> evet. Hangi yol, güzelge üzerinden nereye geliyor? İzmir'de Bütün dünyanın falan. çöpü Türkiye'ye geliyor neticede. Evet. Adana'da yakılan çöpler haber evet. konusu oldu mesela. Evet. Bu söylediğin rakamlara bu dahil değil. Değil. Bu sadece İstanbul'daki, İstanbul'daki vatandaşın ürettiği değil. Değil çöp. Atık. Peki. Şey hakkında bilgin var mı? Bizim dünyadan bize ııı ee... Ben şöyle düşünüyorum onu, bilmiyorum Atilla nedir fikrin? Politik çıkarlarımız neticesinde bize kaktırdıkları, biz onlardan bir işte kredi mredi bekliyorsak önden çöpü sokuyor arkasından krediyi getiriyor <gülüyor> falan. Bir de Hani onun hakkında bilgim var mı? Şu an ezberi istatistikleri bilmiyorum yok, yok. ama orada da çok büyük miktarlar şu an, geliyor herhalde değil mi? Evet Avrupa'nın en çok çöpünü alan ülke biziz. Biz edilen biz evet. Avrupa'nın çöpünü de alıyoruz, ee, Orta Doğu'nun çöpünü de alıyoruz. alıyoruz. Peki e, bu yani bu toprağa gömülme hani şimdi göz önüne getirince çok korkunç bir uygulama gibi geliyor ama bu hani genel uygulama bu mudur? Dünyada da mı bu, bu iş böyledir? Evet, bu aslında dünyanın sorunu atık yönetimi. Ee, özellikle metropollerde e, feci şekilde artıyor bu atık e, miktarı. E, bu sür, sürdürülebilir bir düzen değil. O yüzden herkes farklı farklı çözümlere gidiyor. Bir kısmını e, yakıyorlar. Bir kısmını işte geri dönüşme ne kadarını aktarabilirsek kârdır diye bakıyorlar. Ama bunun asıl çözümü herkesin atığını azaltması. E, mümkün olduğunca ambalajlı ürünler almamalıyız. E, tek kullanımlık plastikten vazgeçmeliyiz. Avrupa'da yasaklandı zaten. Bizde de en kısa zamanda yasaklanacak diye umuyorum. E, ve şey alternatifleri düşünmeliyiz. Mesela ben ee, bir kere Göktürk'te şey kafeleri ziyaret edeyim dedim 13 tane kafeye gittim yanımda da bir not notta şey yazıyordu ee, kafeye giden vatandaşlar genelde e, plastik bardakta içiyorlar kahvelerini ben onlara dedim ki dünya senin elinde tek kullanımlık bardaklar çöp oluyor dünya kirleniyor kaynaklar tükeniyor porselen bardak talep edebilirsin ee, bunu okuyunca e, bir kısım insan kafede e, oradaki kasiyere e, porselen bardak lütfen e, diyor ve bu alışkanlığı elde ettiğinde e, herkes eldeyse yüzlerce e, plastik bardak Her tüketilmeyecek ve bu atık dağları olmayacak e, sonuçta geri dönüşüm e, olamayan malzemeler bunlar aslında geri dönüştürülmüş malzemeden bile üretiyorum dese o işletmeci Sonunda bunu toprağa gömüyoruz. Hiçbir faydası yok bize. Bu şekilde arada da kampanyalar düzenliyorum ki insanların yaşam şeklini değiştirmesini arzuluyorum. Beren peki şey var mı? Toprağa gömdük tonlarca. Bunun tekrar bir yok olma sürecinin takvimi nedir? 10 sene mi? 100 sene mi? Evet. Bu düzenli depolama sahaları genelde öyle tasarlanıyor ki katmanlar halinde altında kirli toprak var, membran var. Bu şekilde çöp sızıntı suyunun doğaya toprağa karışmaması şeklinde tasarlanıyor. 15 senelik ömrü var bir düzenli depolama sahasının. Ya Bu şekilde ama bana hiç inandırıcı gelmedi şimdi ya. Altında membran olsa olur olmasın olur o bir şekilde. Toprak karışması Sıza. lazım ki yok olsun. Aksı, mantı aykırı. Ya, yani, suyu, o suyu, sızıntı suyunu suyu, bir yerde depoluyorlar suyu, aslında. Suyu çekiyorlar ama. Çekiyorlar. Yani o. Bugün bütün katı atıklar ne oluyor? E, bir de metan gazını ayrıca çekip çekiyor. enerjiye çeviriyorlar. Patlama, ama katı atıklar ama. orada kalmaya devam ediyor. Sadece üstünü örtüyorlar. E, o şekilde. E, o konuda şunu da söylemek istiyorum e, yeri gelmişken Avrupa yakasında da yeri düzenli depolama sahası vardı. E, o tarafa üçüncü havalimanını açtıklarında artık e, evsel atık organik atın burada depolanamayacağı söylendi. Çünkü e, martılar e, bu düzenli depolama sahalarına geldikleri için e, bu martılar için uçaklar riski. için risk teşkil ediyor. O yüzden Silivri Seymen düzenli depolama sahasını açtılar. Bu sefer daha uzak noktaya e, aktarma merkezlerinden çöpü taşımaya başladılar. Silivri'de de e, çöp sızıntı suyunu değerlendirebilecekleri tesis olmadığı için oradan bu sefer da yerindeki tesise çöp sızıntı evet. suyunu geri getiriyorlardı. E, get, getiriyorlar. Şu an yapılan Hı -hı. o. E, bununla ilgili ihale yapılırsa ileride orada da tesis yapılacak. Evet, evet. Ama şu an e, baya bir mazot israfı söz konusu. Peki bu söylediğin yerlerin işte silivri olsun o da yeri olsun bunların hepsinin bir limiti var. Tabi yani, yani sonsuza kadar alan... aynı yere gömemiyorsunuz çünkü demin senin sorduğun soruya gelirsek o kata atıklar belli bir hani atıyorum 5 senede 10 senede yok olmayacak tonlu atık var. Belki 20-30 metre ve çöpün üzeri kapatılıyor. Kapatılıyor. Ve yüzlerce futbol sahası büyüklüğündeki alan bu şekilde harcanıyor. Bir çöplük haline geliyor evet. Bunun teknolojisi demek bu anladığım kadarıyla yani en azından mevcut şartlarda. Evet dünyada da uygulanan yöntem bu. bu. Avrupa'da bu tabii çok iltidai bir sistem gibi geldi evet. bana hani Şimdi gömerek Avrupa'da da geri dönüşme daha çok önem şey verdikleri gidiyor, için birçoğu değerlendiriliyor tabii. Bizde de cam atık biraz değerlendiriliyor ama Se çoğunluğu gömülüyor. Sevgili Suat Baysan'la program yaptığımızda satranç Herkesin bilmesi lazım demiştik. Satranç bilsen ne olur, bilmesen ne olur. Bilmeyince ne oluyor biliyor musun? Buradan atığın sızıntı suyunu oraya gönderiyorsun. Oradan sızıntı suyunu tekrar buraya gönderiyorsun. Buradan alıyorsun işte kafanı yıkıyorsun. Oradan ayağının suyunu oraya gönderiyorsun. Plansızlık, programsızlık, programsızlık, diz Türkiye'nin parası ne oluyor? İşte bunlar sonra, bunlar oluyor. Sonra da dış güçler doları yükseltiyor. Sızıntı suyundan yükseliyor dolar farkında <gülüyor> değiller. <gülüyor> doğru Evet bir, yine bir parçaya gidelim mi devam edeceğiz ama bu konu hassas bir konu Çünkü Vallahi ya yüreğim kabardı evet, değil mi? şey ettikçe Evet Evet yani ama bu nerede? kadarını ben bilmiyordum açıkçası Hayır yani bir çöpün suyunu bile organize etmekten aciz bir durumda olduğumuzu farkında değildim ya yani tankerleri görüyorum devamlı böyle atık tankerlerini inanılmaz bundan ne arıyor bu trafikte diyordum böyle <gülüyor> su taşıyorlar demek ki evet evet arada da mesela bu çöplüğü dolaştırdıkları zaman söyleyelim bari tankerlere şoförlerini bir de çöpleri hayvanat bahçesine götürsünler orayı gezdirsinler <gülüyor> çocuklara gelsin gelsin Matias Ayık'tan dinleyelim children sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Yine keyifli bir program devam ediyor. Bu akşamki konumuz sevgili Beran Paçacı. Çevre konularında söyleşmeye devam edelim. Çünkü bunlar hem gündem, gündemdeki sıcak konular hem de yapmamız yani sadece ülke olarak değil belki dünya olarak yapmamız gereken önlem alınması gereken konuların başında geliyor. Şimdi ben de ilaç sektöründe çalıştığım için mesela bizde böyle bir önleyici tıp yani preventive medicine diye yani hani ilaç vermeyelim de yani insanı hasta etmeyelim gibi bir yaklaşımlar çok popüler bu ara. Şimdi mesela senin doğada iz bırakmama konusunu düşününce o aklıma geliyor. Yani çöpün nereye gittiğini konuşalım. Tabii ki bu çok önemli bir konu ama bu çöpü nasıl azaltırız veya hiç ...bunu nasıl yok ederiz veya hiç baştan bunu elimine etmek mümkün mü ne kadar mümkün... ...birazcık oralarda da herhalde konuşmak lazım. Evet, ee, şu an bakıyorum İstanbul'da birçok kişi hafta sonları mesire yerlerine gidiyor... ...piknik yapıyor, mangal yapıyor. Ee, Bende daha çok e, Hiking İstanbul diye bir grup var. Onlarla birlikte balta gir girmemiş ormanlara giriyorum. Yürüyüş yapıyorum belki 20 kilometre. 6 saat kadar sürüyor. O sırada... ...dikkat ediyorum herkes sadece yürüyüşünde... ...hiçbir yere zarar vermiyor, dokunmuyor... ...güzel bir bitki gördüğünde fotoğrafını çekiyor sadece... ...koparıp Hayır, almıyor. almıyor. Yani önemli olan... ...dünyaya ne kadar zarar vererek... ...göçeceğiz ya da... ...hiç zarar vermemeye çalışarak, çaba sarf ederek... ...öyle gideceğiz bu dünyadan. Ben şey diye bakıyorum, Orma, doğaya gittiğimde ne kadar iz bırakmayabilirim, bunu nasıl sağlarım, mesela ateş yakmam, ondan sonra orada bir karınca kolonisi vardır, onun üzerine ayağımla basmam, bir güzel çiçeği koparmam, bu şekilde hepsine saygılı bir şekilde etkinliğimi gerçekleştirebilirim, bu benim elimde. Beran'a soracağım ne? bir bayram bir tatil vardı. Bu laleleri yoldular hani. Koparmadılar diyorum bak yolmak ayrı bir şey çünkü. <gülüyor> evet Nisan ayında gerçekleşiyor evet, bir Nisan, ay boyunca. Evet bir ay boyunca. Lale yolma bayramı bayram. Türkiye'de. <gülüyor> ben onun bir fotoğrafını çektim e, hala saklarım inanamıyorum yani. O muhteşem lalelerin üstüne böyle iki kişi yatmışlar. <gülüyor> Ee, böyle popolarının izi <gülüyor> gözüküyordu lalelerin üstünde of, onu fotoğrafladım inanılmaz yani bu i̇şte güzelim çiçekleri ne hale e, getiriyorlar yatacak yerleri yok dediğimiz hikaye <gülüyor> bu, bu insanlar yani Kerim, sevgili Kerim Sabuncuoğlu'nun bir sözü vardı ee, o da sualtı fotoğrafçısı onu da radyomuzda programımıza almıştık ee, denize gittiğinde su altında tek alacağın şey fotoğraf Tek bırakacağın şey hava kabarcıkları olursa baloncuklar demiştik. Doğru, evet. Demişti. evet. <gülüyor> i̇şte aynı şey. Evet. Senin aynı şeyi söylediğin çok güzel. Motto müthiş, güzel evet. Peki bu ne kadar bilinçliyiz biz bu konuda Türkiye olarak? Evet, atık konusunda pek odaklanamıyoruz aslında. Herkesin kendi hayatında zorlukları var, yaşam şekilleri var. Ee, ancak bizim gibi kişiler e, onları hatırlatınca e, başları e, yerine geliyor. Yani e, yaşam e, şeklimizin bir yerinde her zaman e, atığı almamız gerekiyor, çöpümüze sahip çıkmamız gerekiyor. E, şu an iyi bir noktada değiliz açıkçası ama her geçen gün e, daha çok kişi sıfır atık e, gibi kavramlarla... E, geri dönüşümün önemini kavruyor, atığını azaltması gerektiğinin farkına varıyor ve bu çöp dağlarının sürdürülebilir olmadığını görüyor. Yani sesimizi daha çok duyurabilirsek farklı medyalardan bir de en üst yönetimden en alta kadar herkes biraz daha duyarlı olursa bence başarılamayacak hiçbir şey yok. Şimdi burada bahsettiğin konularda tabii ki tük yani tüketicilerin veya işte popülasyonun bilinci çok önemli ama bunu bir şekilde yaptırımlarla da yapılabiliyor. Yani ben şunu çok iyi hatırlıyorum, 90'lı yıllarda ev atığınız veya işte ev çöp poşetinin içine bir cam şişe veya bir işte Coca cola tenekesi koyduğunuz zaman çöpçü onu almıyordu, bırakıyordu. Aynen koyduğunuz yere bırakıyordu. Türkiye'de oluyor, mi oluyordu? Hayır hayır Amerika'da oluyordu Amerika'da. yani bu söylediğim şey işte 93 deseniz kaç sene yani biz artık bu devirde belki de yaptırımlarla buna ulaşabileceğiz belki de yani çünkü bilinç oluşmuyor anlaşılan bilinç oluşmuş aslında bizde adamın çöpünü biz satın alıyoruz Parayla. bilincimiz var ya baya güzel bir bilinç olmuş evet Hayır yani belediye diyebilir ki arkadaş sen çöpe şey atamazsın, cam şişe atamazsın, teneke atamazsın yani. Benim aklımda şöyle bir proje var aslında bu konuda. Şu an her apartmanın sitenin yönetim kurulu ve denetim kurulu var. Bir de aslında atık kurulu olsa mesela 2-3 kişiden oluşan. Çevre kurulu olsa evet bir çevre atık kurulu olsa. Bunlar da apartmanın sitenin atık konusunu nasıl ele aldıklarını düzenli olarak takip etse ve dediğiniz gibi hani cam atıklar, metal atıklar, farklı atık türlerine doğru yere kanalize etmek konusunda hep denetleyen mekanizma olsa keşke ve hatırlatan mekanizma olsa bu şekilde alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Mutlaka evet. Hiç okullarda bunlarla alakalı bir şey var mı? Evet atıklar konusunda çok güzel etkinlikler düzenleniyor okullarda, e, tema gibi e, dernekler, vakıflar e, özellikle projeler gerçekleştiriyor. E, ben de e, sırf atık toplama etkinlikleri düzenlemiyorum, bir yandan da ilkokul öğrencilerine, ortaokul öğrencilerine e, küçük çapta sunumlar gerçekleştiriyorum. E, o sırada hem videolarımı izletiyorum e, hem de küçük atölye çalışması yapıyoruz. E, bu Zaten küçükten doğru alışkanlıkları edinince kendi çocuklarımdan biliyorum doğru şekilde yaşamayı öğreniyorlar zararları dokunmuyor dünyaya. Ya çevre diye bir ders konulabilir mesela Müfredatı. Evet. Şimdi tabii bütün bu dersleri gidip ilk okullarda falan anlatabilmek için beran gibi çok böyle sakin, e, tabii evet, yumuşak ruha sahip olmak lazım. Ee, ve bunda da bütün bunları yaparken de bu hassasiyetleri gözetmek lazım. Aa, herkesin yapabileceği bir iş değil diye düşünüyorum. Evet. Yani Halklısın. işte evet. yani okuldaki, ama yapılması gerekiyor. E, okuldaki o zaman üçe çıkarttık okuldaki eğitimi. Birincisi ilk yardımdı. Evet. İkincisi satranç. Üçüncüsü çevre. Çevre evet. Satranç var şu an. Bir de iklim konusunda şu an e, müfredata girecek diyorlar bir eğitim olacak. Hı. Aslında iklim kısmında e, bu iklim krizi diyoruz. Atık yönetimi de bunun bir parçası, parçası aslında. Yani, karbon salımını sonra. artırmış oluyoruz bu Hı. ürettiğimiz Doğru. atıklar Doğru. yüzünden. Doğru. Çok ya birbirine şimdi, bağlı. İşte bağlı bak ilkokulda bu dersi veriyorsun. Ondan sonra atığı Silivri'den nereye getirip götürüyorduk? Biz suyunu. O da yerine, yerine getiriyorduk. Sızıntı Sızıntısı suyunu. Oradan oraya götürüyoruz falan. Bu ilkokuldaki, ilk, sonra dönüyorsun ilkokuldakine de diyorsun ki, bak diyorsun, <gülüyor> karbona ekizini sakın fazla yapma. Yapma, evet. İşte öyle. Peki, Peki, neyse şanslıyız ama değil mi? Biz bütün bunları duyuyoruz. Duyuyoruz, evet. Duyurmaya bunları çalışıyoruz. Duyurmaya çalışıyoruz, evet. Böyle güzel konukları evet. Onlar duyuruyorlar. Aynen. Evet hakikaten ee, şanslıyız. Lucky, Lucky diyeceğiz. diyeceğiz. Evet. E, kimden gelsin? Moliyancısından. Şansa bak. Sometimes like I'm just getting over, and I lose my grip on my four-leaf clover, and I catch a heel on a cobblestone, feel a million miles away from home. But I love, love so so love, love. Ain't nobody gonna take me down when I catch my breath. Oh. Own oh, this town I wish everyone was as lucky as I am Walking in the rain with my new striped umbrella I got my new boots on on um, and all with my fella Don't need a lucky rabbit's foot dyed a pretty pink You'll always be here with me no matter swim or sink cause I'm low. love wow. sun is gone Horseshoes Well you can have them Laprecaons Just get in the way Of the garden You can cross my fingers Cross my toes Cross my heart There's nothing close When you're loved mm -mm. When you're loved Oh Leave it as a mystery Cause you know bu akşamki konuğumuz Beran Paçacı. Burada ne yapıyoruz Atilla? Laflıyoruz, laflıyoruz. Sonunda dılışıyor, dönüyor caza geliyor konu. Laflayacağız. Peki, bu cazla ilgili senin de bir takım e, yazıların ve de cazla daha derinlemesine gittiğin konular var. Evet. Bütün hepsini derledik, topladık. Sonunda gene Kürkçü Dükkanı'na gelelim. E, dediğim gibi bu aralar iki konuda e, tutkulu bir şekilde araştırma yapıyorum, çalışıyorum. E, tek kelimeyle atık caz. <gülüyor> diye söyleyebilirim. Atık ve caz konusunda e, tutkuyla uğraşıyorum. E, bu aralar cazda da e, ne yapabilirim deyince 98'den beri e, okuduğum caz dergisine biraz da katkıda bulunayım dedim. O yüzden e, cazdergisi.com artık web sitesi olarak devam evet. ediyor hayatına. E, orada yazılar yazıyorum. Son iki senedir baya aktifim diyebilirim. Ne, ne yazıyorum köşenin ismin oradaki köşe ismi yok aslında yok, ama çok güzel bir isim telaffuz ettin atıkçaz atıkçaz Güzel diyebiliriz ne yazıyorum konser izlenimlerimi paylaşıyorum sonra mesela radyo programları podcast konusunda güzel bir araştırmam oldu onu paylaştım geçen de daha başka festivallerle ilgili haberler veriyorum ee, zaten caz dergisinde nasıl bir okuyup altyapı elde ettiysem onu şimdi <gülüyor> e, ekip biçme kısmına girdim güzel, diyebilirim. Güzel. Ee, bayağı da bir konser takip ediyorsun Evet bildiğim kadarıyla. CRR'de, evet. CRR'de, Zorlu PSM'de çok güzel etkinlikler oluyor mesela. Bozca adına bile festivali var. Var var evet. Evet yaz mekanlarında bayağı. Caz e, olmaya başladı. Işte Bodru, öyle, evet. Bodrum, Bodrum caz Festivali Mali var. Evet, Bodrum, evet. E, Türkiye çok yol katetti bu konuda. Eskiden şöyle bir laf vardı benim, çocukluğumda diyeyim. Böyle çok biri konuştuğu vakit <gülüyor> caz, caz yapma. Da. Evet, evet. Şimdi caz yapmaya bakıyoruz. evet. evet. Güzel şeyler bunlar, evet. Ee, geliş daha da iyi olacak inşallah. Ee, peki bu yazarlık kısmı devam edecek diye anlıyorum. Çok besleyici bir şey ve yani hoş bir şey olduğunu da düşünüyorum aslında kafalarda olanları bir şekilde kelimelere dökmenin. Atilla sen de yazıyorsun. Ya yani bizde evet Loft yaz diye bir bizimki bir gazete dergi değil pek ama gazete ve dijital ortamda olmayan ve bilinçli olarak dijital ortamda olmayan bir mecradı bir şeyler karalamaya çalışıyoruz. Evet emeğinize Yedimce... sağlık böyle basılı kaynaklara da çok ihtiyacımız var. Bizim evet yani şimdi Eray hatırlarsın geçen sene evet, ilk sezonda deydi. konuk olmuştu. Yani onun çok emeği var tabi orada. Bakalım hard copy olarak devam etmeye gücümüz yetecek mi? Hep birlikte göreceğiz ama keyifli bir şey. Böyle bir şey soracağım. Sponsorlu oluyor değil mi bu işler? Valla sponsorluklarla oluyor ama tabi ülkemizde çok fazla bu konuda sponsorluk vermeye bayılan kuruluş veya şeyde yok açıkçası. Yani onu da buradan üzüntüyle bildirmek buradan durumundayım. Belki bir kısım insanlar biraz para yardım yapıp sponsorluk yapıp bunda vergiden düşmek isterler. Valla olabilir evet çünkü özellikle basılı bir materyal üretmenin maliyetleri çok çok arttı. Yani kağıt maliyetleri, baskı maliyetleri, destekleri bekliyoruz valla. Valla suya da zam geldi zaten, elektriğe de zam geldi. Her şey, her şey. Caza evet. da zam geldi. Şimdi konser fiyatları da bayağı. Adan acayip tabi, evet, evet, hele yabancı sanatçılar için. Hani o kurla bakıldınca korkunç bilet fiyatları çıkıyor, evet. Önümüzdeki sene programın ismini değiştirelim. Pahalı konserleri takip eden bir program yapalım, zamlayacağız diye. <gülüyor> zamlayacağız, evet, <gülüyor> güzel, güzel. Ee, peki, bu, bir şey soracağım benim tabii aklıma şey etti. <gülüyor> bu, bu bir deneyim süreci, bir atık peşinde koşma var, böyle bir şey. Bunun daha çocuklardan, bu cazla alakalı. Hakikaten bunları böyle bir bir araya getirmek gibi bir süreçte bir şeyler var mı? Evet, güzel, bunlar, bunlar güzel bir araya geliyor. Güzel çünkü. bir konuya değindiniz. Daha geçen de yazdığım bir yazı vardı Caz dergisinde. Onu okumadım amma. <gülüyor> Fungi İstanbul diye bir grup var. çeşitli atıkları ileri dönüşüm tekniğiyle müzik aletlerine dönüştürüyorlar ve bunu müzik haline getiriyorlar. Bu hafta sonu da hatta bir tane çevre etkinliği düzenleniyor. Onda da sahne alacaklar. Onlarla da birlikte aslında bir proje geliştirmek istiyorum. Bir gün mesela ormanda atık toplarken yanı başımızda onlar da müzik yapsa çocuklarımızla birlikte atık toplasak muhteşem olmaz mı? Muhteşem. Peki o zaman Beran biz senden bir şeyle alakalı söz alalım. Önümüzdeki programlardan bir tanesinde Fungi... Funk Fung İstanbul. Funk İstanbul. Bunların bir tane parçasını bize bir gönder aldıkları bir şey. Yani. Evet. Biz de onu çalalım. Çok güzel olur. Aynen. Evet. Bu yeni şey de çünkü ee, evet, Türk sanatçılardan Türk sanatçılar son kapanış sanatçısı. parçasını yapıyoruz ama hani böyle e, idealist bir e, grubu da çalmak tabii ki hoşumuza gider. Şimdi nasıl yapalım? Bir parça arasına gidelim mi? Gidelim. Ahmet. Gidelim. E, sonra kapanış için geri döneceğiz. Tamam. An sentimental diyelim. Diyelim. Snorri Kirk ve Stephen Riley'den gelsin birlikte dinleyelim. 19 2019. 2019 bu da yinece. <Gülüyor> Sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Maalesef yine yavaş yavaş bir keyifle programın sonuna doğru ilerliyoruz. Her zaman yaptığımız gibi sevgili konuğumuzdan gençlere bir iki kelam etmesini rica edeceğiz. Özellikle çevre konularında nasıl yönlendirelim gençleri. Kafalarında merak ettikleri bir şey varsa sana nasıl ulaşsınlar birazcık istersen bunlardan konuşalım. Evet. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, ee, insan e, kendine güvenini kazanmak için e, bazı şeylerde başarısız olması gerekiyor ve sonra bir başarıya ulaşması gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, ben zamanında e, yapamadığım şeyler oldu ama daha sonra e, hedef koyup e, çok üzerine gidip başardığım şeyler oldu. E, o sayede kendine e, güveni gelince insanın daha yeni projeleri e, üretmesi motivasyonu e, daha rahat oluyor. E, öncelikle tutkuyla bağlanabileceğiniz e, bir şey belirlerseniz ve onun üzerine hedef koyup böyle belirli bir zaman diliminde üzerine giderseniz gerçekten odaklandığınızda e, başaramayacağınız hiçbir şey yok. E, ben de böyle çok küçük bir şeyden başladım. Önce sadece doğada atık toplayayım dedim ama şu an iki senenin sonunda geldiğim noktaya baktığımda hem çok bilgi sahibi oldum hem çok insanın hayatına dokundum yaşamını değiştirdiğim kişiler oldu şu an İngiltere'deki bir arkadaşım da atık topluyor ya da atığını azaltmaya çalışıyor Kanada'daki bir arkadaşım da bir şeyler yapıyor ve bu iletişim etkileşim çığ ee, gibi devam ediyor artarak ee, bu e, atık toplarken önce bir moral bozukluğunuz oluyor. Ne kadar çok çöp atmışlar diyorsunuz ama daha sonra e, bu etkilişime girdiğinizde insanlarla onların hayatına dokunduğunuzda e, motivasyonunuz artıyor ve e, iyi ki yapmışım diyorsunuz. Aslında global e, küresel e, ölçekte çok büyük sorunlarımız var dünyada ama yerelde bir şeyler yapmaya başlarsanız öncelikle kendi mahallenizde bir değişiklik yaparsanız bu yavaş yavaş şehir ölçeğine ülke ölçeğine ve dünyaya yayılabilir diye düşünüyorum. Evet yani burada son söylediklerine çok katılıyorum. Çok küçük düşünmemek lazım yani ya şuranın çöpünü ben toplasam ne değişecek dememek lazım. Bu hakikaten senin söylediğin gibi bir çığ etkisiyle büyüyebilecek ve çok faydalı yerlere gidebilecek bir çalışma haline gelebilir. Yani o, o şekilde de olması ve ilerlemesi. Çünkü bu işte belediye veya otoriteye bırakılacak bir şey olmaktan çıktı artık. Yani bu bilinç tüketicinin veya işte o çöpü veya işte çevreyle ilgili bir takım kirletici faaliyetleri olanların elinde olması lazım. Yani oradan başlaması lazım bu temizliğin. Yani, yani çöp yaratıldıktan sonra değil de çöp nasıl yaratılmaz belki de ona onu odaklanmak lazım. lazım. Bir de gönüllülük konusu çok önemli. Herkes aslında haftalık iki saatini gönüllü bir projeye ayırsa bir değişimin parçası olsa aslında çok şeyi değiştirebiliriz. Ama çoğunlukla Kahvelerde boş boş oturuyor yaşlı insanlar. Evet. Kafelerde boş boş muhabbet ediyor gençlerimiz. Bunlara sesleniyorum. Birlikte bir şeyleri değiştirelim. Çok güzel. Gönüllülük çok önemli. Evet gönüllülük. Yani gönüllü olmadan özellikle bu tarz işler tabana yayılması çok zor. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bir tane bir projeye ucundan bir dokunsa bulaşıcı bir şey çünkü o. Tabii, yani tabii. o noktaya getirebildik onun aldığı haz keyif evet, evet. yani işte ya şuradaki çöpü toplasam ne olacak evet hiçbir şey olmayacak ama bir kere bir dokunmak çok önemli aklıma bir tane fıkra geldi fıkra anlatmak serbest miydi <gülüyor> serbest <gülüyor> adamın bir tanesi deniz kenarında bir elinde pet bir elinde ken oturmuş nokta körfezin ucunda da bir takım mavi adamlar Ellerinde torbalarla çöp topluyorlar. Çöpleri toplaya toplaya gelirken denizin kenarında oturan adam içtiği ken kutuyu fırlatıyor, pet şişeyi de içiyor fırlatıyor. Dönüyorlar geliyorlar. Ne yaptın diyorlar. Bunu bir güzel hırpalıyorlar. Otele dönüyor. Arkadaşı kapıyı açıyor. Ne bu halin diyor. Mafl olmuşsun diyor. Dayak mı yedin diyor. Vallahi diyor. Adamlar geldiler diyor beni diyor doğanın dengesini bozuyorsun diye dövdüler diyor ne doğanı tanırım ne yengesini diyor <gülüyor> güzel <gülüyor> evet, bu baya bir şey özetliyor evet doğanın dengesini bozmamak lazım Aa, insan ilişkilerinin dengesini bozmamak lazım memleketin dengesini bozmamak lazım evet en başta o çok teşekkür ederiz ben teşekkür ederim. Beren, çok güzel bir sohbetti. Beğren çok çok teşekkürler. E, ağzına sağlık, e, emeğine sağlık yaptığın e, kıymetli işler için. Eminim ki buradan bir takım insanların kulağına kar suyu kaçıyor. Bu çok önemli. Hatta ben bir dahaki çöp toplamaya gönüllü olarak geleceğim. Benim de kulağıma kar suyu kaçtı. Aynen evet irtibatta olalım. Tamam. Ayrıca şunu sormak istiyorum. Gelmek istiyorum. Hakikaten evet bir dahakine mutlaka katılalım Sen de iletişime geçmek isteyenler veya hani senin yaptığın şeyleri takip etmek isteyenler sana nereden ulaşsın? Yani evet. Instagram hesabını biliyorum. Bireysel projelerimi heveskar Instagram hesabından paylaşıyorum. Onun dışında bu sene atıksız sev adında bir oluşum yarattık. İstanbul'da çeşitli yerlerde atık toplama etkinlikleri düzenliyoruz. Atıksız Sev Instagram sayfasından da bize ulaşabilirler. Peki haftaya görüşmek haftaya üzere. Haftaya görüşmek üzere. üzere diyelim. Son parçamız yine biraz önce Ahmet'in söylediği gibi hep Türk sanatçılardan geliyor. Bu haftada Selen Gülün'den bir parça seçtik. Eğer her tarafı pırıl pırıl yaparsak cennette yaşarız. Aynen. Cennet, Cennet gelsin. gelsin. İyi akşamlar, iyi haftalar. İyi Görüşmek akşamlar. üzere. Görsev Ben Atilla Ne yapacağız? Joycaz'da laflayacağız